HKM Programı hazırlayan ve sunan Ulaş Bayraktar. Merhaba sayın dinleyiciler, 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu'nda bir kekeme programında da beraberiz. Ben Ulaş Bayraktar, bugünkü konuğum Güzel Sanatlar Fakültesi'nden hocamız Arzu Çevik. Kendisiyle kamusal sanatı konuşacağız ama bugün sizin de fark ettiğiniz gibi programa farklı bir giriş yaptık. Çünkü bu programı kaydettiğimiz tarih 13 Mart. Dolayısıyla siz birkaç gün sonra dinleyeceksiniz, bir süre sonra dinleyeceksiniz ya da e, Türkiye gündemini e, hepimizi üzen ve endişelendiren e, bir bir kaybın hemen ertesinde e, alıyoruz. Dolayısıyla hep e, konuşurken ya da başka şeyleri tartışırken bile aklımızın bir yerinde Berkin Elvan var. E, biz de bu program kapsamında, en azından ben de e, bir program kapsamında e, bir onun anısını bir şey yapmış, bir selam vermiş olma niyetiyle e, e, Edip Akbayram'dan büyüyle açtık programı. E, Arzu Hocam da burada, o da e, muhtemelen belki de seçtiği şarkılarda e, Belkin'i anlayacaktır. Hoş geldiniz hocam. Yani, Merhabalar. Tabii hoş bu, mesela hoş geldiniz sorusu, nasılsınız? O kadar anlam yitiriyor ki bir, bir noktada. Hani buna iyi demek bile e, e, insana zor gelen evet. günler. Her şey güzel olacak inşallah. Enseyi karartmamak gerekiyor. Yani bir yandan da e, bütün bu süreçte bugün kentsel ve kamusal sanatları konuşacağız. Çok daha büyük yük düşüyor herhalde. Yani bir bazen işte o... E, e, ...insanların kelimelerle anlatamadığı şeyler... ...işte bu sanatla, resimle, heykelle, seramikle... ...anlatılıyor ve o çok daha etkili oluyor. O yüzden... ...belki de bu dönemde... E, ...sizin gibi sanatçı olmak... ...ya da işte müzik yapıyor olmak, e, şiir yazıyor olmak gerekiyor. Bir siyaset bilimci olarak özellikle kendi adıma... ...hani tamamen mesleğimin bütün birikiminin... E, ...iflas ettiği bir noktada... Gerçekten çok zor geliyor. Salı sabah kalkıp da e, Berkin'in ölümünü öğrendikten sonra kalkıp e, siyaset bilimine giriş dersinde demokrasiyi anlatmak e, kötü bir şaka gibi oluyor ne yazık ki. E, neyse hani hep söyleriz ya, işiniz zor, sizin de işiniz zor, bizim de işimiz, yok. Bizim bu, bu, işimiz evet. zor. Evet. Bu dönemde, bu günlerde. Türkiye'de nefes alıp veren herkes için zor zamanlar herhalde ve bu zor zamanların e, bir e, tesellisi herhalde işte e, şarkı dinleyerek resim yaparak yapılan resimleri paylaşarak geçiyor. E, siz de bir seramikçisiniz aslında değil mi? Evet. İnsansız olarak Hacettepe evet. Üniversitesi'nde evet. seramik e, seramik eğitiminizden sonra daha son 2011 yılında bir yüksek lisans tezi yaptınız. Evet. Kamusal alanda sanat eserinin kalıcılığı ve Mersin Kültür Parkının değerlendirilmesi başlıklı. Evet. Ee, bu bu bu bu bu çıkış noktamız o elbette ama bu tezin ötesinde de genel olarak e, sanatı ve özellikle kamusal sanatı çünkü hani o hep ayrımdan daha bize şeyden anlatılırdı değil mi? Sanat için sanat ve toplum için sanat. Evet. Böyle bir ayrım var mı gerçekten hocam? <gülüyor> sanat da baktığımız zaman bu çok açık görülüyor. Ee, sanat sadece sanat e, olarak yapılan bir dönem var. Dönemler var hala e, sürüyor. Ama şimdi artık her şey çok değişti. Zaman değişti çünkü insan değişti. <gülüyor> bu dönemde... Ee, sanatın o tepeden bakan e, mağrur gururlu duruşu yerine artık halkın içine inen hatta halkı içine katan interaktif e, bir sanattan bile söz edebiliriz. Yani e, artık sanatçı da bilinçlendi. E, doğal olarak da e, sokakta sanat yapmaktan söz edebiliriz. Sokağın içinde kamusal alanlarda sanat yapmaktan söz edebiliriz. Dolayısıyla da kamusal alanda çok çeşitli e, sanat türlerinden söz edebiliriz. E, zaman içinde bunları kendi ülkemizde de görüyoruz hı hı. ama geçmişe baktığımız zaman e, gücün temsili olarak hep e, meydanlarda e, bir şekilde dikilmiş, yerleştirilmiş olarak karşımıza çıkıyor ve büyük aileler tarafından desteklendiği ortaya çıkıyor. E, hatta e, 19, ...18. 19. yüzyılda bir heykel e, manya diye bir şeyden bile söz edebiliriz. Yani bu o kadar abartılıyor ki... E, ...günümüze doğru da Türkiye'de 1980'lerde benzer bir şeyle karşılaşılıyor. E, bu darbeci yönetimin hı hı. Atatürk heykellerini her yere yerleştirmesiyle ilgili olarak... E, ...o kadar abartılıyor ki... E, ...heykel fabrikası dahi e, kuruluyor. Yani işte e, <gülüyor> adı, adı inci e, heykelcilik diye adlandırılan bir fabrikada... ...seri olarak bile üretilip e, Türkiye'nin her bir tarafına yollanıyor. Tabii bu heykellerin çoğu e, kalitesiz malzemeden yapılıp... E, ...görüntüleri de formları da e, son derece e, kötü evet. algılanıyor. Dolayısıyla bir süre sonra da bunun için bir yasa çıkarılıyor bunlarda bir bunlara bir norm getiriliyor ve ona göre yapılıyor <gülüyor> daha sonra bu Atatürk heykellerindeki azalışla birlikte yavaş yavaş 1960'larda ilk defa bir gücü temsil etmeyen sıradan olaylarında için içine girdiği heykeller yapılmaya başlanıyor bunlar ee, mesela Ottü'deki bir heykel e, ünlüdür. E, hatta betonerme oluşuyla da ünlüdür. Şu anda adını hatırlayamadım. Evet. Ee, daha sonra e, çeşitleniyor. Ancak bunlar çeşitlenirken hiçbir şekilde e, kaliteli bir yapı e, ile var olmuyor. Çünkü malzeme her zaman kalitesiz karşımıza çıkıyor. Ve dayanıklılığı da sorgulanıyor burada. Burada bir, bir şey sorabilir miyim hocam? Şimdi Buyurun. kamusal sanat dediğimizde aslında biz bir, bir, bir sanatçının eserinden bahsediyoruz. Ama bu kamusal sanat dediğimizde bunun daha farklı, daha sanatçının ötesinde başka e, aktörler, aktörler de bunda görev alıyorlar değil mi? Yani dediğiniz şimdi bir Atatürk heykelinden bahsederken sadece bir heykeltıraştan değil aynı zamanda bu heykeltıraşı e, talep eden bir... ...bir siyasal iktidardan bahsediyoruz. Diğer kamusal olmayan sanatlarda olmayan bir şey. Tabii ki hani sipariş olabilir... ...ya da bunun bir alıcısı olabilir ama burada... ...monolitik bir siyasal ideolojik... ...bir yapıdan bahsediyoruz değil mi? yani Evet, evet. Bu, bu her zaman... ...her şekilde karşımıza çıkıyor. Hangi yönetim gelirse gelsin... ...hepsinde standart bir yaklaşım var. Çünkü e, her gelen kendi... ...düşüncesini, kendi sembollerini yerleştirmeye... ...çalışıyor ve bir öncekini... ...yıkmaya çalışıyor. Hmm. E, tabii günümüzde... ...kapitalist dünyada bu daha da... ...farklı bir şekilde dönüşüyor. E, ne oluyor? Gösteri dünyasına dönüşüyor. Hmm. Yani... E, kentler kendi aralarında yarışırken, e, kent yöneticileri de yarışıyorlar. İktidarlar da yarışıyorlar kendi içlerinde. E, tabii e, kamusal alanın çok önemli üç figürü var. E, paydaşları var. İşte e, sanatını ortaya koyan sanatçı. E, siparişi veren, e, siparişi vermese de e, talep eden, e, e, kimi zaman da kendi yapan. E, kent yöneticisi <gülüyor> ya da iktidar ve bunu e, izlemeye, kimi zaman izlemeye maruz bırakılan izleyici kullanıcı, üç adlı an anabiliriz. <gülüyor> i̇zleyici, kullanıcı, alımlayıcı. Çünkü e, eğer biraz fonksiyonelse e, iş, e, kullanıcı olarak adlandırıyoruz. İşte sadece izlenebilecek bir şeyse izleyici, işte alımlayacak bir iş durumdaysa da alımlayıcı diye adlandırıyoruz. Üçünün de çok önemli fonksiyonu var. Yani ee, hemen bir önceki sorunuza geçiyorum bağlı olarak. Ee, sanatçı burada e, kendi işlerini e, belli bir karakterde, belli bir e, tarzda yaparken kamusal alanda çok farklı bir dil kullanıyor Türkiye'de. Yani kendi işleriyle... E, Ortaya konacak kamusal alanda ortadaki işle çok farklı e, işler çıkıyor. Hiçbir zaman o dil birbirini tutmuyor. Çok nadir Hı -hı. kişide rastlanıyor. Çok nadir sanatçıda rastlanıyor. En büyük handikaplardan biri bu sanatçının. ikincisi sanatçıların e, kendi durdukları yerden. ...sanatlarını ortaya koymaları ...yani bu ne demek... E, ...diyelim ki soyut sanat ortaya koyuyor... ...ya da kavramsal sanat ortaya koyuyor... ...bunu şehire yerleştirdiğimizde... ...tabii ki halktaki... E, ...uyandırdığı algı... ...soru işareti olabiliyor ve... E, ...şöyle bir şey de... E, ...geliyor... ...şöyle bir destekle geliyor... E, Almasınlar yani onlar da almasınlar işte hani bakmayı öğrensinler falan gibi bunu çok yaşadığımız bir şeydi geçmişti ama artık bu da çok sorgulanıyor biraz daha sanatçı da duyarlı hale geldi işte bu arada sanatın şeyi değişti çünkü sanat sokağa inince artık o arogan duruştan çıkıp o gücü temsil eden duruştan çıkıp sokağa inince Halkı da işin içine çektiği için sanatçılar da daha hızlı bir biçimde bu, bu yöne doğru kaymaya başladılar. Tabi buradaki en önemli değişim aslında 1917'lerde Marcel Duchamp'ın bir sanat nesnesi olarak bir suara seçmesi ve bunu sergilemesi idi. Çünkü bunun altında yatan en önemli düşünce... Düşünceydi yani e, sanatın e, bu tür sanatın içinde nesnenin hiçbir önemi kalmıyor. Düşünce ön plana çıkıyor. E, bu doğrultuda tabii ilk e, etapta Düşamp çok fazla e, tepki gördü. E, birçok radikal sanatçı gibi. E, fakat daha sonra e, birçok sanatçıya da ilham oldu. E, ve yavaş yavaş e, beyaz kutu dediğimiz sanat galerilerinden dışarı çıkmaya başladı. Ee, sanat yapıtları ee, dışarı çıkmasının yanında malzemede de değişiklikler oldu yerleştirmelerde de değişiklikler oldu ee, yani insanların daha rahat algılayacakları biçimler e, girdi işin içine e, farklı sanat e, akımları girdi işin içine e, dolayısıyla e, günümüz e, sanatçılarına ...çok büyük bir ilham verdi. Düşamp'ın bu, bu düşünselliğin... ...önemli bir evet, e, Günümüzde ise... E, ...Türkiye'de de... ...dünyada da, ülkemizde de... ...çok yer alan e, yeni Türk ...kamusal sanattan azıcık bahsedebiliriz. Hı hı. Bu yeni Türk ...kamusal sanat içinde... E, ...bazen... ...nesnenin dahi olmadığı... ...projelere de sanat... ...adı veriyoruz. Büyük projeler yapılabiliyor. Ya da eylemler e, sanata dönüşebiliyor. Performansa dönüşebiliyor. Dolayısıyla e, yaygın biçimde kullanılmaya başlandı. Bu eylem derken kastedi, <gülüyor> flash mob gibi tarzı böyle bir anda bir insanların e, ne bileyim mesela Boğaziçi Caz Korosu'nun metroda ee, bir anda şarkı söylemeye başlaması veya e, belli bir yerde belli bir randevulaşmış internet üzerinden sosyal medya üzerinden buluşmuş insanların bir yerde dans etmeye başlaması tarzı flash mob deniliyor değil mi buna öyle ee, bir flash mob mi? ben mi yanlış hatırlıyorum bilmiyorum bunu Hı -hı. ama e, söylediğiniz doğru bu da bir hani, müzik açısından çok güzel bir örnek e, ben başka bir örnek vereyim Hı -hı. E, kamusal sanat laboratuvarı bir, bir e, grup var bu grup bu e, grup Karşıdaki e, yani e, işte, Türkiye'de sanatla ilgili olsun olmasın yani içinde sanatın olmasının çok önemi yok. ...Türkiye'de olan siyasi olaylar, sosyal olaylara tepkisel olarak e, dönüş yapıyorlar. Hı hı. E, refleks hareketlerde bulunuyorlar. Yani e, mesela işte e, şu me meşhur apartmanları yapan İstanbul'daki şeyin... Ağoğlu. karşı çok güzel eylemler yaptılar. Işte. Şu şeyin, e, Biennial'in girişinde ya, işte tasarım... Bir tanesi de o, evet. şeyin e üzerinde e, şey... Aynen o, evet. Ağluna tepki olarak eşeğin üzerine çıkıp da eşek orada Mercedes'i temsil ediyor. Hı, i̇şte evet, onlar da... <gülüyor> Bir diğer eylemleri de... E, ...Bianelli e, kurulmasında e, önayak olan e, büyük şirketlerin... ...az önce bahsettiğim paydaşlardan zaman zaman hı hı. girip çıkan dediğim özel sermaye. Hem sanatı destekleyip hem de... E, Arka tarafta başka türlü zarar verici şeyler yapmak. Mesela diyelim ki HES'leri destekleyip bu tarafta başka bir sanat olayı kurmak gibi. Günah yani çıkarma. Günah şey çıkarma. Şey ya buna da sanatın araç sağlaştırılması Hı -hı. diyoruz. Bu Burcu genel olarak başvurduğu bir şeydir herhalde. Daha yani o yani bir... Ee, ekonomik gücünü arttırmasıyla bu aristokrasiye karşı olan mücadelesinde kendini böyle meşrulaştırmaya çalıştığı, yani bizim şu anda büyük sanat e, e, atö şey e, müzelerinde sergilenen e, eserlerin veya ne bileyim bu yazılan operaların, klasik müzik parçalarının sponsorluğu o zaman da vardı herhalde bir takım aileler hani. Medici ailesi diye, mesela ailesi, çok evet. ünlüdür İtalya'da hala evet. e, ge, şeyde ge, gidip gezersiniz e, hala e, sanata hami olmak evet. e, çok geçerli bir şey. Bu sadece Avrupa ülkelerinde, Türkiye'de de değil, Avrupa ülkelerinde de çok büyük boyutta özellikle Suudi Arabistan'da evet. e, orada sanatı İkinci merkezi diyebiliriz artık yani çıkış noktası oraya kaydı. E, çünkü çok büyük bir e, güç var orada, parasal bir güç var. Doğal olarak da e, sipariş e, bile verilmiyor. Fakat bunu yaparken birçok sanatçının aslında e, hem yapıp e, bir taraftan da bunu... E, ...rahatsız olarak e, dile getirdiklerini de zaman zaman hmm. görüyoruz. Türkiye'de de benzer bir şey 80 sonrasında yaşandı değil mi şimdi? İKASV'deki Eczacıbaşı Ağırlığı ya da Sabancı'nın hat, e, hat e, koleksiyonu... Koçun gehriyle ile bir İstanbul Peramüzesi Müzesi evet, e, evet, projesi evet. E, ve işte has yani bu büyük aileler bildiğimiz yani 80 öncesinde palazlanmaya başlayan fakat 80 sonrasında bu dışı açılma ile birlikte kendini toplumsal konumunu meşrulaştırma ihtiyacı içindeki özellikle de bu Anadolu kaplanlarının yani aslında sonradan görmüş bu e, köylü e, zenginlere karşı kendilerini bir e, ...kendilerini ayırt etme... ...kendilerini farklılaştırma çabası olarak... ...bunlar büyük şey kazanıyor. Yani üniversitelerin kurulması... ...bu ailelerin üniversite kurması... ...bu ailelerin böyle büyük sanat eserlerini... ...işte sanat e, galerileri... ...veya müzeleri açmaları... ...bütün bu, bu aynı... E, ...şeyde yaşanan bir... ...Burcu Vezin'in farklılığı. Bu, bu, bu tam da... ...aslında geçen hafta Tanal Bora'yla... ...bu kültürü konuşurken... ...yani bu e, liberal muhafazakar iktidar bloğunun yeteri kadar kültürel hegemonya kuramadığını konuşmuştuk. Onun T24'e verdiği bir demecinden evet. hareketle. Gerçekten de burada bir zaaf var galiba. Yani orada düşen bu, bu düşünselliğin nesneden önemli olduğuna dair tespitini o yola çıkarak ve bu galiba postmodernizmin de Tabii. E, e, ön, o, ön bir adımıydı. Evet, köşedaşlarından adımı. birisi. Evet. Bunu e, düşünürken bu tezinizde bunu okuyunca Türkiye'de gerçekten de böyle bir dönemecen geçip geçilmediği sorusunu yani özellikle kamusal sanatta yani hala Türkiye'nin başkenti, Türkiye'nin en büyük e, şehirlerinden birinin yöneticisinin bir belediye e, faaliyet projesi olarak kente... ...devasa kapılar yaptırması... ...veya işte büyük saat kuleleriyle... E, ...dünyanın en çok saat kulesi olan... ...şehri yapmaya çalışması... ...hadi onu geçiyorum... ...hani onu e, yine... ...hepimize böyle örnek olarak gösterilen... E, ...daha farklı bir belediyecilik... E, ...tecrübesi olarak sunulan... ...Eskişehir'in... ...belediye başkanının... E, ...bir şato yapması... ...ve şatoya da... ...hani bu bir Avrupa şatosu değil... ...bunda işte bir kulesi Galata Kulesi, bir kulesi Kız Kulesi, bir kulesi işte e, Süleymaniye'nin Beyazıt Kulesi diye... ...hani gerçekten de aslında tamamen böyle bir eklektik, eklektik bir kopyala yapıştır mantığını çok da aşamayan bir şeyi görüyoruz. Dolayısıyla hani çok uzattım ama sizce özellikle kamusal sanat alanında bu Düşam'ın e, vurguladığı düşünselliğin nesnelerin önüne geçtiği bir bir aşamaya geldik mi ya da yani bu, bu böyle örnekler sanki daha eskiden daha mı çoktu hani Mersin'e gelince konuşacağız da e... ee, yani e, daha eskiden daha mı çoktu ben yani bir iki müferit örneğin dışında ben hatırlamıyorum ee... ne bileyim şeyi düşünüyorum <gülüyor> bu, bu, da bu tabii şey gibi işte az önce bahsettiğimiz e, gösteri dünyasının hmm. bir parçası yani e, benim şehrim en ihtişamlı en güzeli benimki olsun yani belediye başkanı ağzından konuşursak e, bir diğeriyle yarışa giriyor işte mesela ben e, be, Yılmaz Büyükerşe'ni çok beğeniyorum e, Eskişehir e, çok başka bir hale dönüştü hani bir heykeltıraş hmm. Ee, ...başkan olduğu zaman... ...ama yine de bir Fransa'dan esintiler... ...işte bir başka ülkeden esintiler... ...yine devam etti. Yine aynı şekilde... E, ...birazdan parkı göz attığımızda... ...yine aynı şeyle karşılaşıyoruz. Yani demek ki insanlar... ...kendi kültür varlıklarının farkında değil... Yani. ...öncelikle. Yani... E, Birazdan söyleyeceğim, şimdi söyleyeceğim. Ee, mesela Kilikya bölgesi e, her tarafı sütunlarla dolu, katman katman kültürle dolu e, bir miras bırakmış bir, bir alan. E, ama biz bir bakıyoruz parkta yine o sütunların taklitleri yapılmış. Hı. Yani 10 kilometre bile değil, 3 kilometre evet. sonra gerçekleriyle karşılaştığımız bir yerde biz e, taklitlerini e, görüyoruz. Biz aslında evet. e, suretlerin ...taklitlerini daha çok seviyoruz. Hocam bu, bu bu konu çok önemli... ...bunu ben birazcık daha size konuşmak istiyorum... Ama on, ...ondan önce bir... ...soluklanma e, niyetiyle... E, e, ...bize ne getirdiniz hocam... ...ne çalalım, ne, ee, ne çalacaksınız bize? Ben... E, ...tabii hepimiz çok üzgünüz... ...bir zor zamanlar geçirdik... E, ...Berkin ölümünü duyunca... E, ...yani başka bir takım... ...parçalar düşünmüştüm ama... E, White Lion'dan When the Children's Cry Onun için seçiyorum Onun ruhuna gitsin diyor. White non, the Why? What have we become? Just look what we have done All that we destroy You must build again When the children cry, You'll never know we tried Cause when the children see And the new world begins Little child You must show Çocukların ağlamadığı, ağladığı zamanlarda büyüklerin ne hale geldiğini yakından hissettiğimiz bir dönemde biz yine de sanatı konuşmaya devam ediyoruz. Çünkü yine de ben hep buna inanıyorum. Türkiye'deki en, en değerli şey bazen insan akıl sağlığı oluyor. Yani Kesinlikle. o akıl akıl sağlığımızı korumak için bir çaba sarf etmek durumundayız. Ekstra çaba. Evet. Yani bu bu, bu, bu da işte en başta da söylediğimiz gibi sanatın <gülüyor> ve sanatçının dostu <gülüyor> neydi öyle bir reklam vardı insanın ne, ne kadar şey yapıyor sanatın ve sanatçının dostu bir şeyin sunduğu bir program vardı da. Neyse yani gerçekten de sanat sanatçının ve sanatın bu bu en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemler bunlar herhalde. Şimdi bu White Line'ı dinlemeden önce taklitleriyle yetindiğimiz bir bir yetinmek durumunda bırakılıyoruz veya belki de biz de bunu buna buna yetiniyoruz su konuşuyorduk. Gerçekten de Mersin'de ben de uzunca burcu burnunun dibinde olmadığını ...burunun dibinde olduğunu bilmeyen yüzbinler... ...Uzunca burcun taklitinde fotoğraf çektirirken... ...onun Uzunca Burç'un replikası olduğunu bile bilmiyorlar. Yani nereden, ner nereden tutacağınızı bile bilmiyorsunuz. Yani bir minyatürk gibi bir, bir şey olsa, bakın işte burası Uzunca Burç... ...burası da aslında buraya 100 kilometre uzakta... ...atlayıp günü birlikte gidip pikniğinizi yapıp gelebileceğiniz bir yer... ...o da bak böyle... Yani bu, bu bizde buna şey değiliz bu arada hocam. Yani ben bunu e, mimarlıktan arkadaşlarla konuşurken bizim üniversitemizin kapısı, üniversite girişi. Hani böyle şu anda o e, yani üniversitenin geldiği şey bazen yet, e, cevap vermekte e, yetersiz kalan kapı. Çünkü bir huni ağzı gibi oldu artık. Yani girenler çıkanlar iki şeride düşmek zorunda kalıyor. Mimari proje itibariyle Uzunca Burç'taki şehrin kapısından esinlenilmiş. Hmm. Dolayısıyla hani bunun genişletilmesi, genişletilmemesi, o orijinal eseri bir sadakatsizlik olacağı için bunu da belki de üniversite için bunu tercih ediyor. İyi de öyle yapıyor ama bu bilginin olmaması e, ve o alımlama mı dediniz? Hani kullanma, e, izleme ve bir üçüncü bir şey daha dediniz. Kabu, kabu, kamusal sanatın ee, al, al, al, algılama. algılama. Hı -hı. Yani Anlamam, o algının algılama. bile şeyini yapamıyoruz. Yani gerçekten de... ...onu diyordum. Ne, neye yanalım? Uzunca burcu bilmediğimize mi? Uzunca burcun burada... ...bir replikasında yetinmek zorunda kaldığımızda... ...ve onun bir replika olduğunu bile bilmememize mi? Ee, neden? <gülüyor> neden? <gülüyor> bir kere uzman... ...kişiler... ...gerektiriyor. Yani şehir ve kent dediğimiz zaman... ...bu açıdan bakıyoruz zaten. Herkes... ...uzman olduğu konuda müdahil olmalı her şeye. Fakat burada e, pek öyle olmadığı görülüyor. Yani e, ne oluyor? İşte e, <gülüyor> bir tasarım yapılacak. Bir kentin içinde bir kamusal olan tasarımı yapılırken e, bu işin içinde olması gereken e, disiplinler nedir? Onlar işte peyzaj mimarı, e, sanat dalında işte heykeltıraş, seramikçi, grafiker e, gibi sanatçıların yer aldığı bir grup. ...mimarlar, şehir bölge planlamacıları olmalı iken böyle olmuyor. Genellikle çok yakından bildiğim bazı şeylerle söylüyorum bunu. Yeni mezun olmuş öğrencilere... İş yaptırıyorlar mesela yani çok düşük ücretlerle zaten burada tabii finansman da giriyor işin içine evet. çok büyük bütçeler bir kere ayrılmıyor yani evet. en önemli sebeplerden bir tanesi de bu büyük bütçeler ayrılmıyor ee, küçük bütçelerle küçük işler çıkıyor ve, ve tabii bu konuda da çeşitli şaibeler de dönüyor bazı evet. yerlerde ee, Dolayısıyla e, mesela şey yapan var, e, belediye başkanları içinde kendi çizip kendi tasarlayıp kendi yerleştiren bile karşımıza çıktı. Yani öyle şeyler var ki belediye e, belediyeler e, kendilerini her türlü verginin üstünde görüyorlar yerleştirirken, e, kaldırırken, mesela geçenlerde bir e, çadır kurulacak, heykeli. Kaidesi ağır bir heykeli hem de iterek e, o çadırı kur, kurabiliyorlar şehrin ortasına. Yani e, dolayısıyla da e, uzman kişiler e, yapıyor olsa olay bambaşka olacak. Yani şimdi örneklere baktığımız zaman e, karşımıza sürekli taklitler çıkıyor. Kendi kültürümüze dair, kendi sosyal yapımıza dair, e, kendi algımıza dair hiçbir şeyle karşılaşmıyoruz. Yani çok... Çok çok az karşımıza çıkan e, objeler ya da nesneler ya da tasarımlar. E, bunlar genellikle e, ünlü şehirlerin kopyaları, ünlü şehirlerde yer alan e, parçaların kopyaları olarak karşımıza çıkıyor ve... E, ve kalitesiz malzemelerden yapıldıkları da görülüyor. Bir süre sonra da yok oluyorlar. Yani ya parçalandıkları görülüyor, e, ya bir şekilde e, dışarıdan e, alımlayıcılar tarafından ya da kullanıcılar tarafından e, yok edildiği görülüyor. Böyle yani. E, evet, yani bu bu, bu bu bu vasatla mahkum kalıyoruz. Tabii, e, şimdi. E, Gerçekten e, bir kere kentte, bu da büyük bir tartışma konusu hala, e, bir kentte e, yerleştirilmesi gereken heykeller nasıl yerleştirilecek, nasıl seçilecek, kim karar verecek bunlara? Öngörülen bir takım ya da uygulanan şeyler var, formüller var. Mesela bazı ülkelerde uygulanan, ülkemizde çok nadir rastlanan bazı şehirlerde yarışmalar sonucunda karar verilip yapılanlar var. Ama yurt dışına baktığımız zaman değişik çalışma biçimleri görüyoruz. Mesela geçmişte... Lin Criswell, Michael Bishop çok ünlü Amerikalı sanatçılardır bunlar benim de hocalarımdı Hacettepe'de hmm. bir yıl birlikte çalıştık. Onları kaç yıl sonra tekrar <gülüyor> e, tesadüfen burada e, İncil'likte bir e, çalışma için geldiklerinde karşılaştık ve buraya davet edilmişlerdi. Ve kamusal alanı anlattılar nasıl çalıştıklarını anlattılar görmediğimiz zaman diliminde. Kamusal sanatçı olmuşlar ve ciddi işlere imza atmışlar Amerika'da. Sistemi şöyle anlattılar. Bir kent, kamusal alan kent komisyonu diye bir komisyondan bahsettiler. Bu komisyon az önce bahsettiğimiz içinde işte peyzaj mimarı, sanatçısı, mimarı, kent işte bölge planlamacısı olan ve kent yönetiminden insanların olduğu ve en önemlisi halkın da oldu bir grup komisyon bu komisyon iş talep eder mekan ve kamusal alan yapılırken ve kendini kanıtlamış sanatçılara teklif götürür ne istediğini söylemez sadece burası sizin siz e, nasıl bir çalışma uygun görüyorsanız e, buraya e, uygulayın. Tarih çok önemli. Şu tarihte değiştirilecek, şu kadar e, finans sağlanacak diye e, bu şekilde y e, yapılır ve e, hemen hemen e, bütün kamusal alanların, e, özellikle okullar, itfaiye, işte e, kütüphane gibi alanlara yüzde ikisi sanat eserleriyle donatılmak zorunluluğundadır. Amerika'da ve Avrupa'da Avrupa'nın bazı yerlerinde. Mesela ülkemizde de bir takım böyle zorunluluklar getirilmiş olsa seçimleri yapılırken bir komisyon tarafından belirlense bütün bunlar karşımıza çıkmayacak. En önemli hani işi doğru düzgün hmm. e, kotarabilsek aslında çok e, da kolay uygulanacak şeyler ama e, güç o kadar baskın ki kendi e, sembollerini kendi istediği biçimde yerleştirmek istiyoruz. Evet Önce yani, bahsettik. Bu, bu enteresan geliyor. Bir yandan da bu Bourdieu'yu düşünmeden edemiyorum. Bourdieu'nun bu reproduksiyon yani yeniden üretim diye bir kitab, kitabında da bahsettiği bu aslında belli bir takım... ...üst varsı sınıfların kendi kendini tekrar ürettiği ve bu üretme mekanizmaları evet eğitimle oluyor. Evet ama e, ekonomik e, yapıyla oluyor ama aynı zamanda bir kültürel sermayenin de aktarımıyla oluyor. Yani diyor ki biz siz şimdi bir Fransız Modern Sanatlar Müzesi'ndeki e, e, e, oradaki misafir... ...oranlarına baktığınızda... ...ya da gerçekten o has, sanatla haşır neşer olan insanlar... ...belli bir tabakayı temsil ediyorlar. Yani evet. Louvre Müzesi'nde... ...artık bir noktadan itibaren... E, ...müze görevlileri... Ee, o işte e, Jaconde'du ya da o şeydeki e, Dan Brown'un kitabında evet. adı geçen eserleri bir rota olarak koymuştu. Hani bakın evet. siz buraya niye geldiniz belli. Hı -hı. Hani sizin Louvre'daki işte bu e, orta çağdaki e, realist şeyleri gör ya da işte neyse belli bir akımı izlemek için değil siz... Hani orada Dan Brown'ın bahsettiği işte Mona Lisa'yı işte ya da başka bir, birkaç eser evet, daha var. Turizm projesine bile dönüştürüldü. dönüştürüldü. Yani dolayısıyla o insanlara çok... Çünkü yani Louvre Müzesi'nin içindeki her eserin karşısında beş saniye geçirirseniz eğer... ...müzeyi gezmek üç yıl sürüyormuş. Yani evet. şey olarak, e, zamansal olarak. Dolayısıyla insanlar yıllık kart çıkarıyorlar. Gidip orada sadece bir galeri Parça parça, parça evet, geziyorlar. Şimdi... ...buna... Hani ...ben de her seferinde bunu yaşıyorum... ...böyle büyük bir şeyle gidip... ...bir nokta itibariyle yoruluyorum... ...çünkü sizin o... o, o ...sanat eserini gerçekten... E, ...yorumlayabilmeniz ya da onu anlayabilmeniz... ...ve ondan keyif almanız için... ...belli bir altyapınız olması gerekiyor... ...yani o dönemin... ...hem siyasi hem sanatsal... E, e, ...siyasal gelişmelerini... ...sanatsal akımlarını... ...oradaki o, e, sembolleri... ...o renklerin anlamını... ...bilmeniz gerekiyor. Ya da en basitinden şimdi... E, ...Kapadokya'daki o mağara kiliselerini... ...gezip de oradaki ikonları... ...anlamak için İncil'i okulmanız lazım. Çünkü aslında bütün anlatılan İncil'den sahneler... ...Hazreti İsa'nın hayatından. Evet. Şimdi, şimdi böyle bir... ...böyle bir altyapı yok. yani. Yine eğitim şart demek istemiyorum ama... ...yani bizdeki... ...işte beden eğitimi derslerinde... ...uygun adım yürüyoruz... ...resim derslerinde 23 Nisan... ...resmi yapıyoruz... ...işte şeyle yani insanları... ...böyle besleyecek yani herhangi bir... ...resim dersinde mesela bir sanat akımlarının... ...anlatıldığı... ...yani ben mi öyle bir şanssız bir... ...şeyden yani, <gülüyor> yani ...öyle bir resim eğitimi deyince Hayır. elimize boyayı... ...makası, elişik kağıdını alıp... ...ondan sonra bir, bir takım... ...yani... Ne yaptığımızı bile hatırlamıyorum ama resmin teorisine veya sanat tarihine dair herhangi bir şey okuduğumuzu ben hatırlamıyorum. Yani çünkü yok. E şimdi böyle, <gülüyor> çünkü bir, yok. böyle bir kuşak nasıl sanatçı olur, nasıl sanat sanat Aynen. okur yazarı olur? Tabi. tabii. Bu çok doğru yani eğitim hani hep aynı cümleye geliyoruz eğitim şart ama öyle yani olmayan bir şeyin varlığını nasıl onaylayabiliriz ki yani birazdan alımlayıcı olarak halktan da söz edeceğiz işte kullanıcı izleyici olarak. Şimdi mesela bir projeden bahsedeyim. Vermediğiniz şeyde de alamıyorsunuz doğal olarak ee, Bu proje bir çocuklarla yapılan bir proje ee, Çocuklar bir grup çocuk e, alınıyor Bütün işte bir şehirde İstanbul'da yanılmıyorsam Heykeller gezdiriliyor onlarla ilgili bilgiler veriliyor bu projede Ama bu okulda e, yapılan bir şey değil e, bağımsız bir proje Daha sonra da onlardan e, bir takım çalışmalar yapmaları isteniyor her bir heykel hakkında onlar bilgilendiriliyorlar. İşte ne kim için, kim yapmış, kim için yapmış, ne için yapmış bu takım şeyleri sorgulayarak sonra izleniyor ki çocuklar bu proje sonucunda çocukların sanat eserlerine daha farklı bir şekilde değer verdiği çünkü hem önlerine konan, örneklenen bir şeyden bahsediyoruz. inceledikleri, beyinlerine kaydettikleri bir takım düşüncelerle Kendileri de e, yapmaya başlıyorlar. Yani hmm. sonuçta sanatla da ilgilenmeye başlıyorlar. Uzun süreli bir proje. E, i̇şte yatırım yapmak gerekiyor. Evet. Yani çocukluktan itibaren, anaokullarından itibaren. Tabii bunu aileden bahsediyoruz ama bizim bir sanat politikamız bile yok. Hiçbir evet. zaman hiçbir hükümet döneminde olmadı. Yani sadece e, bizim ülkemizde de değil, bazı ülkelerde de böyle ama dünyada... E, çok küçük yaştan itibaren e, sanat galerilerine götürülüp e, sıralarda bekleyip ne kadar önemli bir şey olduğunu altı defalarca vurgulanarak e, izletmeye götürülüyor. Dolayısıyla da sanatın e, tadı e, adı bambaşka evet. e, gerçekleşiyor. Çocukların kafalarında, yetişkinlerin kafalarında. <gülüyor> evet. Bu, dolayısıyla da aslında bir nokta itibariyle bu bu, bu, bu kent yöneticileri de e, ya da e, ulusal yöneticiler de hani bir nokta itibariyle ya ya gerçekten böyle bir replikalardan e, ya da böyle büyük e, ...niceliksel bir, bir, bir şeyle kendilerini... E, ...ifade etmeye çalışıyorlar... ...ya da işte bir takım diğer sanatları... ...içini tükürebiliyorlar. Hani, <gülüyor> Şimdi o, onun, o... ...sayısız örnek var... ...yani içine tükürülen var... İşte, kaldırılan, bu, var ucu, ucu ...kaldırılan var. Ucu bedenine kaldırılan var. Direkt e, çok önemli... E, ...bir... E, ...tasarımı... ...direkt buraya kopyalayan var. <gülüyor> Mesela işte... E, ...Teksas'ta... ...Kolinas'ta... E, Col ...Las Colinas diye adlandırılan... ...Mustang heykeli, atlı heykeli... ...bizim parkımızda. Ne mutlu bizim. Şey. <gülüyor> yani Şimdi Los Colinos... E, evet. ...yine sizin az önce Lourdes'dan bahsettiğiniz gibi... ...turizm... E, ...projesi olarak şeyin ziyaret ettiği... turistlerin ziyaret ettiği evet. bir heykel alanı... ...çok güzel bir kamusal alan... Şimdi kalkıp biz onun plex şeyden, fiber Glass'tan yapılmış bir çok da aslında parkın en güzel parçası. <gülüyor> evet, evet. Tam marina'nın karşısında. Tam marina'nın karşısında parkın değilim. gerçekten önünden geçtiğimiz zaman ama bize ait değil, tasarım bize ait değil, sadece evet. kopya. Yani taktiler ve kopyalarla yaşayan bir Türkiye var. Evet. Hani orijinal eserler yok mu var ama o kadar az ki. Evet, yani insan bir de o kadar üzülüyor ki. Yani şimdi siz e, Yılmaz Büyükerşen'e yönelik olarak e, daha o Porsuk çayında yaptıklarını falan hani oranın e, işte e, senden esinlendiği hani Fransız evet. köprüleri o, onu ya yaşatmaya çalışıyor. Ve dolayısıyla Porsuk çayı dönüşüyor. Şimdi Mersin'in gündeminde de Müftü Müftü deresini Porsuk haline getirmek hmm. yani bu sefer de suyunun suyu gibi böyle evet. ikinci e, e, çevrimde hani oradan esinlenilmiş ya da kopyalanmış bir şeylerin ikinci bir kopyasını yaratmak e, gündemimize yer alıyor e, bu noktada bir bir ara daha verelim mi hocam bir ikinci Vereyim. parça daha isteyelim sizden e, ne e, istersiniz yine Berk'in için e, Eric Clapton'dan Tears in Heaven Tears in Heaven dinliyoruz ve devam edeceğiz. Hmm. Evet sayın dinleyiciler, Tears in Heaven'ı dinledik. Tears in Heaven ve işte Tears in, in World. Bu Tears in Heaven yanlış hatırlamıyorsam Eric Clapton'ın e, kendi oğlu ölen için, e, oğlu için yazdığı evet. bir şarkıydı. Bunun Altı adı, yaşlarındaydı evet, galiba. E, çok enteresan çok bir anım vardı şimdi dinlerken aklıma geldi. Ee, bir, bir dönem işte o zamanlar e, TRT 3'te mi TRT mi rak saati mi vardı? Yok, Dönence diye bir rak programı vardı. Hmm. Hiç unutmuyorum. Bir, bir evde de konuklar var ve televizyon açık. Ben Dönence'yi izliyorum ve Eric Clapton'ın uh, Tears in Heaven şarkısı çalıyor. Orada misafirlerimizden biri e, Nur de yazsın. Ömer Baştimar durdu bir noktada. Ulan ne güzel şarkı, ne anlatıyor bu dedi. Hiç İngilizce bilmiyor, şey yapmıyor. Ee, i̇şte Eric Clapton dedim, Tears in Heaven dedim. Daha fazlasını söyleyemedim. Çünkü Ömer amca da oğlunu kaybetmişti. Hmm. Ve e, yani o, o çok e, çok farklı bir ilişkisi vardı o vefat eden oğluyla. E, ve onun bu şarkı yani bir süredir başka şarkılar çalıyor, şey yapıyor ve onu, e, onun bu şarkıyı... ...bir şeye hitap etmesi, bir şeye dokunması... ...gerçekten de o zaman sanatın o... ...hani insanın aklının alamayacağı e, metafizik gücünü... E, ...şey olarak ortaya koymuştu. Dolayısıyla... ...yine her aradan sonra dediğim gibi... ...iyi ki varsınız, iyi ki keşke daha çok olsanız diyeceğim, e, ama tabii... <gülüyor> hani, e, Neyse, bu, bu, bu, bu, bun, bundan hareketle hocam, şimdi biraz önce siz şeyi de söylediniz, kamusal sanat... E, ...yönetim platformu neydi bu, Amerika hocaların Kamusal sanat e, e, kurulu, grubu. Ee, şöyle, kent, e, kamusal sanat, e, kamusal alan, kent komisyonu. Kent komisyonu, şimdi burada benim aklıma takılan şöyle bir şey var. Şimdi, işte demin Eric Clapton'dan da bahsediyoruz. Sanat böyle bir ihtiyaca cevaben ya da bir siparişe binaen tasarlanabilir mi? Yani bir bir, bir o, o böyle bir tasarıyla e, ben bir kent yöneticisi ya da bu komisyonun bir üyesi olarak size gelsen ve Arzu hocam e, bana şöyle bir şey yapın şöyle öyle bir şey yapın ki şöyle bir etki yaratsın böyle bir şey mümkün mü? Yani siz bir sanatçı olarak ...bunu gerçekleştirebilir misiniz mesela? Yani e, bu şu ana kadar böyle gitti, hep e, söylediğiniz biçimde gitmiş durumda. Ancak e, ben böyle bir şey yapmayı hiç tercih etmem. E, ama da yani bu, bunun tek bir formülü yok aslında. Yani e, her türlü e, uygulanabilir. Mesela bir mekan yapılmıştır, çok iyi bir sanat nesnesi de zaten bir tarafta vardır. Alır, onu oraya koyar. Buluşturabilirsiniz. Eğer o orayı gerçekten benimseyecek ve çevreli ilişkisi düzgün olabilecekse, gerçekten bütünsel olarak planlanabilir. Yani bir binasıyla peyzaj mı peyzajıyla bir bütün olarak da tasarlanabilir. Ama bunların hepsi kendi içinde özgün projeler. Yani her biri için ayrıca düşünmek gerek. Mesela ee, çok ilginç bir örnek ee, Avrupa Birliği ve British Council'ın yaptığı bir e, benim kentim projesi içinde ee, Çanakkale'de, Konya'da, e, Mardin'de ve bir, birkaç şehirde daha e, bir takım örnekler yapılır. <gülüyor> Mardin'de yapılan örnek. Ee, i̇lginç bir çalışma yani Türkiye'de az rastlanır ben bizzat kendisini görmedim ama <gülüyor> fotoğrafını gördüm ee, normal zamanda bakıldığı zaman e, sanki bir sanat objesi gibi görünen çok büyük bir yapıdan bahsediyoruz ama aslında akşam olduğu zaman bir sinema e, platformuna dönüşen bir nesne tasarlanmış mesela o orayı kabul etti. Yani bu çok önemli bir şey. Hı hı. Kamusal alanın insanların kabul etmesi, içselleştirmesi ve kullanıyor olması zaten bu işin benimsendiğini gösterir. E, o zaman e, sizin sorunuzu bir parça cevaplamış oluyorum böylece. Hı hı. E, bazen planlanan gibi gitmez bazı şeyler. Kamusal alan öyle bir alan ki e, canlı, dinamik bir organizma gibi. E, mesela... E, Üç yazı yazılmasına karar verilir ee, bir havuza Konya'da bu proje hı hı. kapsamında benim kentim proje kapsamında ee, yazarken çok şey hayal ederler işte e, Almanca Türkçe ve Arapça Osmanca Arapça bir şey bir yazı yazılmasına karar verilir ee, Almanca ve Türkçe yazılır da e, bu havuzun dışına yazılır bu yazılar fakat Arapçayı yazmak düşündürür. Çünkü Kur'an e, Arapça diliyle yazıldığı için kutsal bir e, dil olarak görüldüğünde ne yapsak ne yapsak derler. Arapçayı havuzun içine alırlar. E, yazı orada gösterilir. Yapanlar e, şey düşünürler. Şimdi o oksitlenecek yazı, şimdi boya sürmüş bir yazıdan bahsediyoruz, oyulmuş. Hı. Oksitlenecek, işte yosun tutacak ve daha belirgin bir hale gelecek diye düşünülürken bir bakılır ki işte öyle olmaz. Yazılar daha çok silinir. Allah Allah neden bunlar siliniyor derken işte sürekli bir e, takip sonucu bir bakarlar ki temizlik işçilerinin her havuzu boşaltıp temizlediklerinde oranın işte e, kazındığı silindiği e, görülür. Şimdi böyle bir havuz Konya'nın ortasında yer alır ve halk önce benimsemez burayı. Ee, hem yapısıyla hem tasarımı çok modern ultra modern bir görüntüye sahip bir taraftan da işte körlerin düşebileceği e, düşünülür çünkü çok açık ve zeminle çok bir, bir havuzdan söz ediyoruz fakat yine e, çevresine yapılan oturma gruplarıyla işte bir takım fonksiyonel e, e, uygulamalarla e, sosyal etkinliklerle orası da benimsenmeye başlar yani ee, bu yaşamakla ilgili bir evet. şey. Onun hayatını ne kadar. Hayatı geçirebiliyorsanız, evet. gerçekten e, bunu bilemiyorsunuz. Tabii. Yani siz tasarlıyorsunuz, kimi zaman. E, ama daha sonra bir bakıyorsunuz ki benim senlemiş ya da tam tersine benim senmiş bir hale dönüşebiliyor. Bu da demek ki aslında biraz da o ilk programımızın ilk bölümünde bahsettiğiniz bu sanat, kamusal sanatta. E, Buna, buna müdahil olan paydaşlardan birisi de kullanıcılardı yani onların galiba sanatçıdan sonra kullanıcıların o eserle geliştirecekleri ilişki birazcık da belirlemiyor mu o kamusal sanat eserinin akıbetini? Evet e, paydaşlardan biri kamusal alandaki sanatta e, şüphesiz e, alımlayıcı kullanıcı e, olan halk şimdi halkla e, sanat eserleri arasında çok ilginç bir e, i̇lişki var e, sanat eserlerinin e, şehirlerde kentlerde e, yıpranma durumuna baktığımız zaman en çok yıpratan iklim şartları diye düşünülecek e, olabilir ama aslında öyle değil tam tersine insan faktörü çok etkin e, insan çok hızlı yok eden ve yıpratan bir varlık dolayısıyla sanat eserlerinde de aynı şekilde bu izleri görüyoruz. Ee, tabii bu, bu konuda vandalizm giriyor işin Hı -hı. içine. Ee, vandalizm de çok boyutlu bir kavram. Ee, vurup kırıp yok ederseniz sert ve katı bir vandalizmden söz etmek mümkün. Ama e, işte yazıp çizmek, kazımak ve boyamaksa daha oyunsu, e, daha hafif bir vandalizmden. Hatta vandalizm olup olmadığı bile tartışılıyor. ...oyunsuluktan bahsediliyor. Bunları yapanlar da... ...genellikle... ...13 ile 16 yaş grubu. Genç grubu. Çünkü o, o yaş... ...daha çılgın... <gülüyor> ...hormonları dolayısıyla... ...blue çağında olan çocukların... ...daha duygusal... ...daha gruplar halinde... ...dolaşıp gezdikleri... ...ve birbirlerini çok etkilediklerinden dolayı... ...tepkilerini... ...işte düşüncelerini... ...sanat eserleri üzerinde veriyor... ...yazıyorlar, çiziyorlar, kırıyorlar... ...tabii... Şimdi 10 yaş grubuna baktığımız zaman bu yaşta masumiyet var. Masumiyetle birleşmiyor ama 13 ile 16 yaş arası cesaret de girdiği evet. için yapılıyor. Daha sonra da sorumluluk giriyor. Yani 16 yaşın üstündeki durumda sorumluluk olduğu için de o yaşlarda da pek görülmüyor. Şimdi en çok karşılaştığımız şey yazı. <gülüyor> Bu başlı başına bir ayrı bir araştırma konusu. Çünkü yazı yazmak çok geçmişe baktığımızda mağara döneminden bugüne kadar süren bir eylem. Yani insan varlığını altını çiziyor yazı yazarak, kalıcılığını vurguluyor. Mısır'da kafileler bir taraftan bir tarafa giderken kayalık bölgelere, e, i̇simlerini yazıyorlar notlar bırakıyorlar yani bu işte Roma döneminde e, bizim gezi eylemlerinde olduğu gibi işte e, krala hükümdara bir takım e, şey yapan karikatürler yazılar bırakıyorlar yani bu hiç değişmeyen bir eylem ne kadar medeni olursanız olun ne kadar e, gelişkin olursanız olun ki hep şöyle düşünülür. E, az gelişmiş ülkelerde karşımıza çıktığı zannedilir. Aslında hiç de öyle değil. Gelişmiş ülkelerde de bir o kadar e, vandalist öyküler vardır. Hatta internet sitesine girin yüzlerce e, heykelle ilgili, e, sanat eserleriyle ilgili e, bir sürü hikayeye rastlarsınız. Bu türden öykülere rastlarsınız. Mesela e, Roma'da e, Neptün Çeşmesi pardon, Florensa'da Neptün Çeşmesi'nden ...bahsedelim. Bu çeşmenin seceresi tutunmuş. 1800'lü yıllardan itibaren başına gelmedik kalmamış günümüze kadar. Her bir parçası kırılmış heykeli. Neptün'ün bacağı, kolu, etrafındaki... Onu çeken atlar kırılmış. Bir havuzun ortasında yer alan bu heykelin. işte havuz kısmında çamaşır yıkanmış zamanında. işte fanatikler tarafından üstüne çıkılmış. Kameraların kaydettiği görüntüler falan da var. E, tabii bunu sürekli heykel tıraşı onarmış, e, düzeltmiş. Ama tabii bir gün adam ölmüş. Ve hala e, şey devam etmiş bu yıpranma. Ve sonraki başka heykel tıraşlar ...desteğe devam etmişler ve günümüzde artık o orijinalleri kaldırıp yerine replikalarını koymuşlar. Yani bizim aslında Afuda evet. gördüğümüz birçok evet. eserin replika olduğu biliniyor. Gerçekleri şeyde korunuyor. Bu da insanoğlunun evet. <gülüyor> ne kadar acımasız ve şey olduğunu gösteriyor. Yani bu konuda aslında eğitim <gülüyor> ...dediğimiz e, konunun dışında... ...bir başka konu da... ...bunu destekleyen... E, ...aidiyet duygusuyla ilgili... Evet. ...yani sahiplenmek, aidiyet... E, ...bu genellikle de bu tür... E, ...olaylar... ...büyük kentlerde karşımıza çıkıyor... ...kasabalarda karşımıza çıkmıyor... ...çünkü... E, ...kasaba... E, ...dediğimiz zaman daha kapalı... ...daha kültürel yapısı... ...birbirinin içine geçmiş, işte daha... E, bozulmamış halde. Ama kentlere baktığımız zaman göçle kente gelmiş bir sürü insanın hem e, geldiği yere ait değil, hem geldiği e, çıktığı yere ait değil. İki arada Araf'ta kalan insanlardan söz ediyoruz evet. çoğunlukla. Ve bir, bir hareketlilik halinde olan hep konuştuğumuz bir, birkaç programda değindik. Hep böyle bu göçmen halinin ...mekanla kurduğu ilişkinin... ...geçiciliği... ...ve dolayısıyla kendisinin bu... ...devinim halinde oluşu bu akıp giderken... ...bir yerde noktasını koymak yani... ...neden insanlar mesela o... ...bizdeki kültür parkta ne, ...yazılama diyoruz ama... ...yazılama dediğimiz şey... ...gezi olaylarına kadar mesela gezide gördüğümüz... E, ...örneklere kadar... ...çok yaratıcılık... ...barındıran çok efendim böyle bir mesaj içeren değildi yani ya isimler yazılır değil mi sizin tezinizde de insanların isimlerini yazıyorlar evet. ya da sevgilerini evet. şey evet. yapıyorlar dolayısıyla yazılamada da bir sadece o varlığını belki de o pek de görünmeyen hani, e, kabullenilmeyen e, algılanılmayan varlığını Dolayısıyla ismini akıp giderken bir yerde Bırakıyor. bırakma iz, evet. izini bırakma bu, şeyi belki bu evet e, varoluşu e, kanı hep evet. kanıtlamak kalıcı olmak evet. yani kalıcı ol olmayı vurguluyor e, benim benim tesadüfen karşılaştım iki çocuğu e, çok böyle rahatsız etmeden korkutmadan ürkütmeden sorduğum zaman da e, tam heykelin üzerine yazıyorlardı <Gülüyor> e, neden yazıyorsun dediğimde ...bir daha buradan geçtiğimde ismimi görmek hmm. istiyorum dedi. Bu kadar basit ve net, bu kadar saf bir duygula yapılıyor. Evet. Yani bu kadar net, başka hiçbir şey yok. Sadece bir daha orada ismini görmek istiyor. Yani kendini görmek istiyor. Evet, yani o heykelin bir şekilde kendine hitap edilmesi evet. istiyor. Yani evet, Yani Ve kendi kendine hitap ediyor kimse ona şey yapmayınca. Evet. Yani o esprili bir dille söylediğim yani bir bir böyle ironik olarak o Facebook'un neden Türkiye'de bu kadar revaçta olduğunu belki de diyorum. Kendine yani ifade etme. Yani ne düşünüyorsunuz diye soran. Hani evet. <gülüyor> o <gülüyor> doğru, Facebook doğru. şeyinde ne düşünüyorsun yazan yani... Ya yani böyle mikrofon uzatan çok da fazla. Yani sadece bu resmi olarak değil çok yakın ilişkide olan insanlar bile birbirlerine bu ...ne hissediyorsun, ne düşünüyorsun? Evet. İyi misin yani İçten bir ee, şekilde iyi misin? Sorusuna? İlgileniyor yani evet. değil mi? Birisi, evet. Biriyle ilgileniyor. Ya da sevgisini... Sanal buldu. bile evet. olsa. Sevgisini tescilliyor yani evet. o, onu gösteriyor. Bunu işte daha eskilerden bir ağaca kazımaktan şimdi evet, evet. şeye geliyor. Ve aslında o da... E, bir de şunu da düşünmeden edemiyorum. Yani siz, siz bir bu işin uzmanı sanatçısı olarak diyorsunuz ki... ...bir heykele yazıyor. ...diyorsunuz siz. Biliyor, biliniyor bu ama... ...onun için o gerçekten de bir heykel olmayabilir. Çünkü zaten böyle bir çaba yok. Yani benim en çok içimi acıtan o. Ve sanatçılar bunu nasıl yaşıyorlar bilemiyorum. Heykeli yapıyorsunuz. Türkiye'nin en büyük... ...Granit Heykel festivallerinden birine... ...ev sahipliği yapıyor değil mi? Mermer, mermer Heykel. Mermer, heykel evet, Beton ve Mermer. Şeylerinden bir yapıyor <gülüyor> ve bu eserler... ...gerçekten takdir edilesi bir şekilde... ...kente, kentin hayatına... ...entegre ediliyor. Yani bir takım kapalı... ...galerilerde ya da e, müzelerde değil... ...gerçekten de gelip git geçtiğimiz yerde... ...sevgilimizle yürüdüğümüz yerde... ...eylem yaptığımız yerde <gülüyor> karşımıza çıkıyor. Fakat o, o... ...yönetim anlayışı, o heykelin... ...ismini... ...heykel Traş'ın adını yapıldığı tarihi bile bu bilgiyi vermekten bile geri duruyor. Dolayısıyla ben baktığım zaman bir heykel değil aslında. Yani evet bir şey söylüyorum. Evet. Ve dolayısıyla hani bazen bunu bunu şeyde yaşamıştım ben. İlk hani İstanbul'a gittik. Bienal var. Evet. Daha yeni işte dediğim gibi. İstanbul Bienali. İstanbul Bienali. işte üniversiteye gitmişiz bir grup böyle e, ...daha taşralı, hani modern sanatta henüz e, müşerref olmamış bir kuşak olarak... ...ama tabi İstanbul'da Biennale Film Festivali, Tiyatro Festivali, Müzik Festivali gittik. Ve bir eserin karşısında gerçekten de bir, orada bir şey yazıyor, bir, bir işte, bilgi levhası Hı -hı. var. Eser, Türkçesi, İngilizcesi, tarihi, yapıldığı malzeme, eserin, e, yazarın adı, şu bu falan, boş bir duvar. <gülüyor> ve biz boş duvarın karşısında duruyoruz ve evet. işte vay bak boşluk hani böyle o şeyin <gülüyor> o, <gülüyor> yorumlar e, e, e, entel e, entellik e, e, şeyleri içinde hmm, hmm, e, şeyleri esasında bir süre geçirdik. ...sonra birisi omuzumuza dokundu, pardon dedi, eser tavanda dedi. Yani, <gülüyor> yani esasında tavandan sarkan bir şey varmış ama biz onu fark etmediğimiz için boş duvar üzerine e, yorum yapıyoruz. Hmm. Şimdi e, bunun tam tersine Mersin'deki bu parktaki bu kadar e, eserin... ...yani bunun bir eser olduğuna dair herhangi bir emare, evet orada hani çok o kadar eklektik bir yapı ki Çin Selçuklu mimarisi diyorum... Hani oradaki efendim o şadırvanlar, şeyler, Çin mimar... Eklettik'te de bir şey vardır aslında bakmayın. <gülüyor> Eklettik de iyi bir şeydir bir yerde doğru alınıp yerleştirilmesi. Ee, ama bu eklektiğin ötesinde evet. bir kakar karışıp da... K kakafoni değil mi? Kakafoni. <gülüyor> Ve dolayısıyla aslında orada o, o, o, o kakafon içinde bir de bir mermer gördüğünüz zaman hani onu da bir kent mobilyası... Yani ...üzerine oturacak yani bu, bu şey çok çok yakın tarihte Akdeniz oyunları ile ilgili, ilgili yapılan meydanda da oldu. Yani gerçekten de oranın da böyle ben önümde tam şeyde, Uzunca Burç'ın yanında bir yerde yaptım. Ee, yani onun, onun hikayesini de az çok arkadaşlarımdan orada emeği geçen hocalarımızdan dinlediğim kadarıyla... ...yani çok emek verdiler, istedikleri gibi bunu yapamadılar yani sadece fırçanın boyutu mesela şeyi e, e, Malta'yı e, sanırım oraya koymaya engel oldu bir süre. Hani fırça yapamadı. Sonra oraya o Akdeniz oyunlarına katılımcı ülkelerin bayraklarını sembolize edilen mermer sütunlar koydular. Evet. Ve çok kısa bir süre sonra anında Yunanistan'nın Yunanistan'ın şeyi hemen yıkıldı. Hmm. E, ve evet. şimdi böyle onu birkaç gün sonra düzelttiler falan ama yani orada si e, tabi e, yani öyle bir ona yapıyorlar. da tek şey yapıyor. Şimdi şimdi e... Ee, şimdi o bahsettiğimiz e, Park içindeki Heykellerin e, Yerleştirilmesi sonradan Yapıldı yani aslında hani Başa dönüyoruz o planlı Hı -hı. Yapılmadığı için e, Doğal olarak da işte ne peyzaj Mimarisi planlı Hı -hı. Ne e, heykel yerleştirmesi Planlı ne de gerçek tasarımı planı bölüm bölüm ve kısım kısım Yapılmış ve heykeller Sonradan oraya yerleştiriliyor Dolayısıyla onların yeri yok aslında orada. Bir yer evet. açılmamış ve e, bir heykelin heykel olduğunu anlamak için biraz tabii açıklığa ihtiyacı var. E, bir taraftan evet. şey de hoş bir şey aslında. Yani heykellerle iç içi olmak, evet. e, onların üstüne oturmak, oturmak kalkmak. Dedi. Ben bunları şey yapmıyorum. Bunu da bir küçük bir vandalizm olan gören böyle görenler var. Ama ben tam tersi onu benimsenmiş olarak görüyorum. Fakat burada ağaçların arasında kaybolmuş, mekanda ilişki kuramıyor o heykeller. Artı, e, konan heykellerin e, ismi cismi yerleştirilmemiş ve içerikleri de evet. e, so, sorunlu. Yani ne tür konudan ilgili yapılmış çoğu soyut heykeller. Evet. İnsan üzülüyor yani e, ama yine de, yine de şükran boşluyuz her şeye rağmen. Evet. Sanata ve sanatçıya Hocam çok teşekkür ederiz Ben teşekkür e, zaman ederim Zaman ayırdınız hem de böyle bir ağır bir dönemde e, Biraz olsun içimizdeki ağırlığı hafifletmiş oldunuz Teşekkür ben ederiz teşekkür Aklınıza, ederim. emeğinize, dilinize sağlık e, Bir programın daha ne yazık ki sonuna geldik e, Sayın dinleyiciler Bu haftaki konuğumuz Arzu Çevik hocamızdı Güzel Sanatlar Fakültesinden Ben Ulaş Bayraktar Teknik masada Hüze Hüseyin Sezer arkadaşımız emek verdi. Teşekkür ediyoruz kendisine de. Programımızı e, pazartesi günleri 10.15 on, geçe akşamları saat 9.30'da e, e, 9'da. E, Cumartesi günleri sabah 9.30'da dinleyebilirsiniz. Ayrıca bu programların dijital kayıtlarını da pay Facebook sayfamız üzerinden paylaşıyoruz. Hepinize iyi haftalar diliyoruz. Umarım bir sonraki buluşmamızda ee, biraz daha e, ne diyelim insan <gülüyor> daha daha az e, cennette daha az gözyaşlarıyla cennette ve dünyada daha az gözyaşlarıyla birlikte olabileceğimiz e, bir program olur. Teşekkür ediyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz ben hocam. Ben teşekkür ediyorum. Esen kalın. Hoşçakalın. Ulaş Bayraktar'ın hazırlayıp sunduğu Kekeme adlı programı dinlediniz.